500. konunun devamı, bunların bir kısmı Mescid-i Dırarı, Nifak Mescidini, inşa etmişler ve Herakliyüs'e göndermiş oldukları Ebu Amir'i beklemekteydiler. Kinane bin Abdüya Leyl ile Alkame bin Ülase El Amir'i de Ebu Amir'le birlikte gitmişlerdi. O sırada Tevbe, Bera, suresi bölüm bölüm inmekteydi. Bunların içerisinde, gerek hafif ve gerek ağırlıklı olarak sefere çıkınız ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihat ediniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Tevbe. 9 suresi 41 ayeti kerimesi de vardı. Bu ayet indiğinde Hazreti Peygamber'e gerçekten bağlı olan zayıf, hasta ve fakir kimseler ona gelip yakınarak şöyle dediler. Ey Allah'ın Rasulü, bu emirde hiç kimseye ruhsat tanınmamaktadır. Münafıklarda ise daha sonra ortaya çıkacak bazı gizli günahlar vardır. İnanmayan ve bu işten huzursuz olan bir takım münafıklarsa geri kaldılar. Allah Teala, tebeye varıncaya kadar bütün bunları peygamberine ayrıntılı olarak Tevbe suresinde bildirdi. Tebeye varıldığında Hazreti Peygamber, Alkame bin Mücezziz el Müdrici'yi Filistin'e Halit bin Velid'i de Düğmetül Cendel'e gönderdi. Halit'i gönderirken ona şunları söyledi. Çok çabuk git, kim bilir belki Düğmetül Cendel'in Melik'i ukeyder bin Abdülmelik el-Kaindiyi avda yakalarsın, dedi. Halit bin Velid çok hızlı bir şekilde oraya gitti ve gerçekten de oranın melikini ava çıkmış olduğu bir sırada yakaladı. Bu arada Medine'de kalmış olan münafıklar asılsız haberler yaymaktaydılar. Müslümanların sıkıntı içerisinde bulunduklarını haber aldıklarında, biz bunun böyle olacağını biliyor ve onları da bu işten vazgeçirmeye çalışıyorduk diye seviniyorlardı. Müslümanların başarılarını duydukça da üzülüyorlardı. Bunları yaparken de gizlemeye gerek görmediklerinden herkes onların halini biliyordu. Sonunda onların bu yaptıkları Allah tarafından vahiyle bildirildi. Öyle ki münafıklardan her birisi yapmış olduğu ameller hakkında Allah ne indirecek diye korku içerisinde bekler oldu. Bir taraftan da Tevbe suresi ayet ayet inmeye devam etmekteydi. Münafıklarsa küçük büyük ne yaptılarsa hepsinin deşifre edilmesinden korkmaktaydılar. Nihayet Tevbe suresi tamamlandı ve hidayet ile dalaletin dereceleri belirlenmiş oldu.